Bir şey Sor. Hazreti Peygamber Efendimiz rüyasında gören bir kişi resmini yapabilir miyim? Yapsa evet. ne olacak? Resmini peygamber yaptırmayı men etmiş yavrucu. Peygamberi rüyada görmek de herkesin kendi peygambere yakınlığı kadardır. Kimi sakallı, kimi sakalsız, yani, kimi genç, yani. kimi ihtiyar görür peygamberi. Resulullah Efendimiz bir ayna gibidir. Her bakan kendini görür peygambere. Onun için peygamberin nesli yapmak için izme etmiş sallallahu aleyhi ve sellem ama bulsak resimleri ben şimdi alırım, ötekten saklarım başta. Peki yap, yap, yapıldıysa yani? Peygamber razı olmaz. Peki e, yani ne yapmak lazım şimdi onu yok etmek için yani? Yok etmiyor. Kalsın. Tövbe edersin bırakırsın bu bir şeyler. Yani. Tövbe edersin yok et. Bende bir kent var efendim. De, Resulullah Efendimiz'in resim var. Bende de var. Evet. Hatta ben bir para aldım, üzerine bir tane orada Hazreti resim var, bir tarafta peygamberimizi İranlar yapmışlar. Ondan bir tane elime geçtim. Kötüreyim ve koydum. Ama Efendimiz ver etmiş resmini yapmasını, <gülüyor> kendi resmini yapmadım. Ama yapılmış bir baba da o zaman. Allah'tan istihbarat <gülüyor> peygamberden affıyla. Olmuş bir defa, ne var? Bozmak iyiydi. Sallallahu aleyhi sakallı gören senin nasıl oldu? He, sünnete, sünnete olan riayetindir senin. Peygamber'e sünnetine riayettin, Bakır'da peygamberi sakallı görürsün. Sünnetlerin noksanlığını oldu mu, peygamberi sakallı görürsün. Doksan görürsün. Çünkü aynadan, sen nasılsan öyle göreceksin ayni kendini görüyorsun, o manaya. Mesela Ebu Cehil gelmiş, Peygamber'e demiş ki, Ya Muhammed demiş, senden demiş, ekşi yüzlü, senden çirkin sözlü bir adam görmedim ben demiş. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sadakta ya emaci, doğru söyledi. Arkasından seyirden evavekir gelmiş, radıyallahu anh. Ya Resulallah senden tatlı sözlü, senden güler yüzlü kimse görmedi. Doğru sözlü diye evalıklar demiş. Sahabe demişler, Ya Resulallah bir izlem etti, birimet etti, ikisinin tatlı gittim, demişler. Ben bir aynayı mücellayayım diyor, cilalı bir aynayım. Her bakan bende kendisini görür diyor. Al, sonra peygamber sakallıyor, sakal sütüyor, peygamber görmüşsündür. Ama senin yok sanırım diyor. Ve Kale Nebi'ye sallallahu aleyhi ve sellem, Mera ani, firman ani, fakat ani. Beni rüyada gören beni görmüştür, beni şeytan tepsil edemez rüyada.